Merhaba, su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Bu hafta su hakkında İstanbul'un derelerinin halini konuşacağız. İstanbul'da aslında 68 tane dere var. Hepsini artık onları, konuşamayacağız. Hepsini konuşamayacağız ama bu 68 dere artık adeta görünmez oldu. Görünenler de artık fosseptik kanalına dönüştü maalesef. O yüzden 68 dere dediğimiz zaman bazılarınız belki de şaşıracaktır ama gerçekten var. Ve e, bunlar artık açık atık su kanalı haline gelmiş durumda ancak e, etrafa zarar verdikleri için çevre kirliliğine ve halk sağlığına bir risk oluşturdukları için bazılarında işte rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. E, bunlardan bir tanesi de e, kurbalı dere. Evet yıllardan beri. ...gündemde Hı -hı. olan bir deredir, kurbağalı dere. Üstelif gereler kokusu ve işte kirliliği... Sen o tarafta yaşamıştın değil mi Evet, Nura? yaşadığım için. <gülüyor> e, o civar, moda e, civarında Hı -hı. oturanlar bilirler kurbağalı derinin kokusunu... Ee, ve yaz döneminde sık sık aslında derelerin, dereler üzerinden şikayetler e, gündeme hı hı. gelir. E, geçen e, yakın zamanda da Vildan Çift Süren'in e, bir haberi vardı. Radikal Kurbağalı, Evet, Radikal Gazetesi'nden. Hı hı. E, Kurbağalı Deri hakkında e, biz de bu hafta onu konuk etmek istedik. Hoş ve geldiniz. Kurbağalı Deri'nin son halini <gülüyor> konuşalım istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, şimdi... Siz haberinizden başlayın isterseniz. Evet, siz biraz anlatın, biz sormadan. Evet, kurbağalı dere aslında e, her zaman uzun yıllar boyunca problemli bir dere oldu. Daha önceleri suyun sığ olması, balçık olması problemlerinden yakınıyordu oradaki insanlar. Özellikle balıkçılar e, dereye girip çıkma konusunda problemler yaşıyorlardı. E, bu balçık problemi ortadan kalktı. E, şimdi de kurbağalı dere, Lam deresi oldu. Yani Kurbağalı Aha, dere, dere evet. olma vasfını aslında çoktan Aha. yitirmiş bir dereydi. E son, son yıllarda da bu tarz sorunlar baş gösterdi. Aha. Evet. Şikayetler üzerine... Şikayetler size... üzerine biz evet e, gerek orada yaşayan Aha. arkadaşlarımızdan ve çevreden oraya gittik. Bir gözlemde bulunalım dedik. Kurbağalı derenin e, gerçek anlamda... ...olduğu durum e, çok kötü. Hı hı. Çok kötü. Söylentilerden daha kötü. Ee, yani. İçler aracısı evet. Dağım sularının oraya e, akıtılmasıyla çok kötü bir e, manzara ortaya çıktı. Manzaranın yanı sıra artık e, insanlar orada nefes almakta zorluk çekiyorlardı. Pencerelerini açamaz oldular Korkma. insanlar. Dışarıda çalışmak zorunda olan insanlar... E, ishal ve göz yanması şikayetiyle doktorlara gider da Hastaneye baş, doktorlara başvurur oldu. Hı hı. E, bu da ciddi anlamda yani artık orayı ben de gezip gördükten sonra Allah orada yaşayan insanlara kolaylık versin diyorum. Evet. Evet. Hatta evet. orada şantiyede çalışan bir işçi. Burada olanlar burada yaşamak zorunda olanlar mümkünse birkaç aylığına buradan uzaklaşsınlar kaçsınlar. Burada yaşamak mümkün değil. E, benim işim bu. Arkadaşlarımın işi bu biz burada olmak durumundayız başka çaremiz yok zaten onlarda da yine aynı şekilde göz yanması şikayetleri ishal şikayetleri vardı bunu bir işçi belirtiyordu hmm. orada çalışmak zorunda olan bir işçi bunları aktardı bizlere onun yanı sıra işte plajların durumları. ...yine e, işler acısı... Evet. ...Kurbağalı Dere nere, nereye akıyor? Evet, onu söylemek akıyor. lazım. Sadece evet. o bölgede... ...oturan insanlarla ilgili bir sorun... ...yaşanmıyor. Evet. Kurbağalı Dere'nin... ...aktığı nokta Marmara Denizi. Evet. E, ve aslında... ...bir sürü plaj var. Plaj var. Büyük bir alanı etkiliyor. Değil mi? Büyük bir alanı etkiliyor ve... E, ...denizde... Yaşayan canlılar Hı -hı. da bundan etkileniyor. Dolayısıyla bizi de etkiliyor bu durum. Evet. Her halükarda etkilenen yine insan faktörü oluyor. Yine insan oluyor. Oradaki plajlarda e, daha önce Kadıköy Belediyesi bir açıklamada bulunmuştu. Laboratuvar sonuçlarını e, açıklamıştı. E, kolibasili oranlarını aktarmıştı. Hı -hı. Dışkı kirlenmesinden e, kaynaklanan, kaynaklanan evet. bir bakteri türü kolibasili. Kadıköy Belediyesi'nin açıkladığı rakamlara göre e, sınır değeri azami 200 olması gereken e, koli sayımı Cadde Bostan Plajı'nda 2000, Moda Deniz Kulübü'nde 3000, Kalamış Marina'da 20 bin, Yorçu pa e, Parkı bitiminde de 150 bin olarak Hı. açıklandı. Şimdi burada yaptı. bir not mu e, söyleyelim. Yani bu eski tarihli rakamlar falan değil değil mi? Yani yeni tarihli analizler Analiz sonuçları. Son, son e, analiz sonuçları bunlar. Hı -hı. Kadıköy Belediyesi'nin de açıklamış olduğu. E, sınır değeri e, bin olması gereken toplam koliform bakteri sayısı da Cadde Bostan'da e, 2500 ve 5000 arasındayken Moda Deniz Kulübü'nde 22.000, Fenerbahçe Burnu'nda 120.000, Kalamış Marina'da 70.000 ve Yoğurtçu Parkı bitiminde de işte e, Yoğurtçu Parkı bitimi dediğimiz Kurbağalı Deren'in denizle buluştuğu noktada da 570.000'de. ...inanılmaz açıklandı. büyük farklılık var yani. İnanılmaz evet, rakamlar Ki biz zaten Azemi'den bazı şey... ...yani en fazla olması gereken değer... ...ondan sonrası zaten çok tehlikeli. Aslında hiç olmaması lazım. Yani bunun da altını çizmek gerekiyor. Daha önceden de Su Hakkı programında... ...birkaç kez konuklarımız oldu bu konu uzmanlığı... Marmara Denizi'nin kirliliğine yönelik. Marmara Denizi'nin kirliliğiyle ilgili halk sağlığı uzmanları geldi ve... ...hep şunu söylüyorlar... ...aslında bu kirliliğin hiç olmaması lazım. Yani bu Azami'nin hemen... Ee, etrafında bir değer yakalamak bile bir başarı değil ki biz bunu evet, bazı kat, yerlerde yüz kat falan aşmışız. Yani. Bu değerlerin oluşabilmesi şunu gösteriyor değil mi? Ee, arıtmadan sular dereye evet. boşaltılıyor Tabii. ve dereden de işte Marmara Denizi'ne karışıyor. Marmara Denizi'nin kirliğini asıl olarak bu dereler vasıtasıyla tabii ki. gerçekleşiyor. Tabii ki en büyük faktörlerden bir tanesi o. En büyük faktörlerden bir tanesi Marmara Denizi'nin kirlenmesinin en büyük faktörlerinden bir tanesi kurbağalı dere. E tabii diğer faktörler de evet, söz var. konusu. Tabii. Evet evet var. Yani e, peki arıtma yapılmıyor mu? Yani biz bu sonucu mu çıkartacağız? Bu kurbağalı dere bir fosseptik kanalı, kanalı <gülüyor> gibi. <gülüyor> fosseptik kanalı gibi mi? E, çünkü şey? bunu kabullenmek zor olsa evet, da gerçekten. Diyoruz, e, çünkü çok yakın tarihli e, Tayip Erdoğan'ın e, bir açıklaması var. Hı hı. E, hangi mekanda yapıldığını bilmiyorum bu konuşmanın ama. Bu konuyu e, konuşacağız diye e, çıkartmıştık. E, diyor ki Haliç gerek Boğaz gerekse Marmara Denizi yüzülebilen, balık Hı -hı. tutulabilen bir temizliğe kavuşmuş durumda. ...ve üniversitelerin ifadesiyle... ...bize göre yüzde doksan ...İstanbul'da şey yapılmıyordu... ...denize girilmiyordu diyor. işte balık tutmak mümkün değildi. Şimdi diyor her yerde... ...gönül rahatlığıyla denize girebilirsiniz diyor. Ama az önce hani sizin söylediğiniz rakamlarla... ...dil denize çelişme durumda tabii ki. Yani evet. Oranın havasını solumak bile bir tehdit oluşturuyor. Evet. E şöyle ki... E, bazı kurumların internet sitesinde, İstanbul Halk Sağlığı internet sitesinde mesela bu bahsi geçen plajlar yüzülebilir durumda gösterilmiş. Ya bu da bir e, çelişki yaratıyor insanların kafasında. Evet, Kime inanacaklarını bilemiyor insanlar. Ama şöyle bir şey var, kurbağalı dereye gidip orayı ziyaret eden bir insan, oradaki görüntülerle karşılaşan bir insan zaten e, uzman olmasına gerek yok. O Değil suyun mi? laboratuvara Hı. gönderilmesine bile gerek yok. Ne kadar bakteri olduğunu zaten öngörebilir. Çok kokusundan kirli durumda, görüntüsünden, kokusundan, fokur fokur kaynıyor, e, yani. evet, <gülüyor> asit anda. çıkıyor kurbağalı dereden. Orada 40 yıl 40 e, yıldır balıkçılık yapan bir amca şöyle bir şey demişti: Baloncuklarla çevrili kurbağalı derenin üzeri o baloncuklarda metan gazından kaynaklanıyor. Evet. O asitler insanların gözlerini yakıyor ve o e, metan gazı e, ortaya çıkmasa Metan patlaması meydana gelecek ve hepimiz evet. taraf olacağız diyor amca. Ne bekliyorlar diyor bilmiyorum. Ebola hmm. mı başlasın, Ebola salgını mı başlasın belki ondan sonra önlem alırlar diye evet. bir not düşmüştü. Evet yani önlemlerin alınması için ille bir şeyler olması gerekiyor. Zaten 2010 yılında da orada bir çok büyük yağışlar sonucunda bir taşkın olmuştu. Ve bir belediye işçisiydi sanırsam. Evet. Hayatını kaybetmişti yani evet. sulara kapılarak. Ondan sonra zaten bir hani ıslah etme çalışmasının gerekliliği ortaya çıkmış. Yani İlla birilerinin ölmesi mi gerekiyor bunun olması için? Ya da sorun çok daha büyüyecek. Hı -hı. Ondan sonra müdahale edilecek. Evet, geri dönüşü olmaz. Ve böylece e, yani yarattığı zararların boyutu da büyüyor. Ve hani Hı -hı. sorunu önleme için harcanan e, para miktarı da maliyet de artmaya başlıyor. Kesinlikle. Tabii Hı -hı. E, sizin de belirttiğiniz gibi özellikle 2010 yılındaki taşkında... E, Belediye çalışanı Mevlüt Macit'in hayatını hmm. kaybetmesiyle gündeme geldi daha çok bu ıslah çalışmaları. Evet. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi derenin ıslah çalışması için temel atma töreni düzenlemiş ve 2011 yılının sonlarına doğru da bu ıslah çalışmalarının bitirileceğini belirtmişti. Ancak hmm. hani gördüğünüz hmm. üzere çalışmalar hala devam ediyor. Devam ediyor ve yol Pek bir yol alınmamış. Yani evet. Hiçbir yol kat edilmemiş. insanların da haberi yok. Ee, şeyden baktığınız zaman da yani İSKİ'nin web sayfasında falan biz araştırdık. Bununla ilgili herhangi bir bilgiye rastlamadık. Ama öyle olduğu söyleniyor. Evet bu konudan bahsetmeye devam edeceğiz. Ama şimdi bir şarkı arası veriyoruz. Bu tatsız konulardan uzaklaşıp biraz. Nezih Ünen'den dinliyoruz. Derenin kenarına yattım. that hakkında bu hafta bir konuğumuz var. Vildan Çiftüren Radikal Gazetesi'nden. Ve konumuz Kurbağalı Dere. Kurbağalı Dere'deki muazzam kirlenme, yıllardır süren kirlenme ve fazla bir şey yapılmıyor oluşu. Ama belki de şöyle devam etmeliyiz. Hani pek çok şeyden bahsettik. Kurbağalı Dere niye önemli temizlenmesi niye bu kadar önemli tamam halk sağlığını tehdit ediyor ama başka bir boyutu da var işin aslında evet kurbağalı dere aslında 67.680 metre uzunluğunda bir dere o hmm. anlamda Kadıköy'ün ve Kadıköy çevresinin en uzun deresi konumunda irili ufaklı ona yakın dere kurbağalı dereye bağlanıyor Şerif Ali Gece Kondusundan başlayıp o bölgeden başlayıp Moda'ya kadar uzanan bir güzergahı ...takip ediyor ve sonuçta da Marmara Denizi ile buluşuyor. Hı hı. Bu dere Ümraniye ve Ataşehir ilçelerindeki irili ufaklı dere bağlantılarıyla bir anlamda Anadolu yakasının da e, yükünü sırtlıyor. Yağmur suyu, yağmur yağdığında birçok bölgenin, birçok ilçenin yağmur suyu burada buluşuyor. Hı hı. O anlamda da e, çok fazla... ...hayati önem arz ediyor Kurbaldere. dere. Evet, yani sadece Kadıköy bölgesi için... ...moda için değil... ...aslında İstanbul'un yarısı için diyebiliriz. Yani Asya yakası için... ...çok önemli bir dere. Evet. O yüzden de temizlenmesi gerekiyor şart. Bu ee, doğrultuda bir takım adımlar... ...atıldığını biliyoruz ama değil evet. mi? 2010 yılında, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi... ...2010 yılından itibaren... ...aslında derenin... E, ...temizlenmesi... ...üzerine evet. bir e, girişimleri oldu... Dünya Bankası'ndan Dünya Bankası'ndan buraya evet e, yüklü miktarda bir bütçe ayrıldı. Tam olarak rakamsal değerlerini bilemiyorum, veremeyeceğim. Hı -hı. Ama e, yaklaşık olarak yanılmıyorsam 7 milyon kadarı sadece Kurbağalı Dere'ye ayrıldı. Yani ıslah için ayrılmış evet, oldu. Evet. Ama e, hani bunlar halkla paylaşılmadığı için gerçekten bir şey bilmiyoruz. Nitekim bir şeyler öğrenmek için de e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Mecliste bir soru önergesinde bulundu geçtiğimiz haftalarda ve soru önergesinde şunları sormuş. Bizim sorduğumuz sorular aslında İstanbul Kurbağalı Dere'de oluşan kirliliğin sebepleri nelerdir? E, kirliliğin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar ile yap, ilgili yapılan incelemeler ve sonuçlar nelerdir? Burası nasıl temizlenecektir? Maliyeti nedir? Ve temizlenmesi için geliştirilen ve desteklenen projeler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir diye sorulmuş bu. Ee, evet. Henüz de bir cevap gelmedi. Tabii. Cevap gelmedi. Hı. Kamuoyunun bu anlamda aydınlatılması gerekiyor. Hı. İnsanlar e, Kurbağlı Dere çevresinde yaşayan insanlar, daha doğrusu İstanbul'da yaşayan insanlar e, bu yüzden Kurbağlı Derenin e, içerisinden akan ve Marmara Denizine dökülen zehir yüzünden e, tehdit altında. Evet. O yüzden kamuoyunun da bu anlamda aydınlatılması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani sorun tabii sadece kurbağalı dere değil. Bir örnek daha geçtiğimiz günlerde bir iki gün önce yine bir haber vardı. Bu Silivri'de Selimpaşa Köyü sahilinde de benzer şeyler yaşanmış. Burada da çok ciddi bir kirlilik var. Koca da dere daha öncesinden başlayan bir kirlilik Tabii çok var. öncesinden. Yani 2010 ama... yılından Aha. örneğin haberlere yansımıştı 2010 evet. yılındaki kirlilik meselesi. Bugünlerde ise daha bir boyutlanmış durumda. Evet. Bir de buradaki meselenin ilginç kısmı bizzat İSKİ tarafından e, <gülüyor> şey, kirletilir yani. durumda Marmara Denizi. Buna karşılık bölge halkı birçok yere başvuruda bulunmuş, şikayette bulunmuşlar. Yani Silivri Belediyesi'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne, Silivri Kaymakamlığına dilekçelerden başvurmuşlar. Evet. Şin ilginci yine bakanlık İSKİ'ye ceza kesmiş. Temmuz'da oluyor bu. Evet Temmuz ayında oluyor. Atıkları ay Marmara Denizi'ne boşaltması nedeniyle ceza kesmiş ve eskiden bilgi istemiş. İSKİ'den çıt yok. Ee, mecbur kaldık demişler. Evet mecbur kaldık demişler. Başka nereye koyalım diyorlar yani. Ve sonuç ne? O bölgedeki yapılan e, analizler sonrası e, suda bir buçuk kat alüminyum, yedi kat da çinko. ...fazlalığı görülmüş. Evet, yani yine ağır metal kirliliği söz konusu. Evet, söz konusu. Çünkü şöyle bir şey de tespit etmişler. Sadece atık suyu bırakmasını, e, arıtmadan bırakılması, bırakılmasını değil... ...nereden kaynaklandığını da tespit ediyorlar. Yani e, atıkların nerede oluştuğunu da tespit ediyorlar. E, ama bunun... Her şey belli ama bir türlü evet, engellenemiyor. Evet, engellenemiyor. Bu çok ilginç bir tablo. Kesinlikle çok ilginç bir tablo. Ve e, İstanbul'da böyle pek çok e, dere daha var. Yani bu 68 derenin hemen hemen hepsi zaten Hı. kirlilikle boğuşmakta. Ve bunların bazıları içinde işte e, şeyden zaten görebiliyorsunuz. Web sayfalarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. 15'i Anadolu yakasında, 10'u da Avrupa yakasında olmak üzere ıslah çalışmaları yürütülüyor. Pek çok dere var. Hepsini burada saymanın bir anlamı yok. E, yine göksü ve küçük su dereleri var. Bunlarda Anadolu yakasında bulunuyor ve kirlilik oranı yüksek olan bu Göksu ve küçük su derelerin ıslah çalışması da mesiri alanı projesi kapsamında yapılıyormuş. Yani bunlarda başka bir şey yapılıyor ıslah çalışması. çok önemli bir yerde yani tarihte de bir sürü şeyde evet. edebiyatın şiirin içerisinde geçer Göksu. Zaten evet e, bu Dünya Bankası'ndan ayrılan bütçe birçok sizin de belirttiğiniz gibi birçok derenin ıslahı Hı. için ayrılmıştı. Onun bir boyutu kurbağalı dereydi. Kurbağalı dere niye bu kadar gündeme geldi? Çünkü kurbağalı dere İstanbul'un en gözde semtlerinden evet. geçiyor. Modaya kadar ulaşıyor. O yüzden kurbağalı dere çok fazla gündemde. Oysa kurbağalı dere kadar tehdit oluşturan birçok dere vardır Hı -hı. İstanbul'da Şüphesiz. özellikle. Şüphesiz. Ben hala şey şeydeyim. Hani bu arıtma falan yapılıyor deniliyor ama... Aslında orada yapılan arıtma, kurbağalı dereye bırakılan atıklarda, başka yerlere bırakılan atıklarda, işte denize bırakılandı. Doğru düzgün bir arıtma değil. Aslında bundan da biraz bahsetsek iyi olur. Hı hı. Yani... Evet. Ben yine oradaki e, balıkçıyı örnek göstereceğim, hı. onu kaynak göstereceğim. E, kendisi oradaki arıtmanın sadece partiküller şeklinde e, dışarı atıldığını söylemişti. Yani kimyasal bir... E, ...arıtma söz evet, konusu Veya değil. Biyolojik, de biyolojik arıtma bir var. arıtma söz konusu değil. Sadece küçük parçalar haline getiriliyor... ...ve denizin altından yine Marmara Denizi'ne evet. aktarılıyor. Daha öncesinde de bunu biz e, dile evet. getirmiştik. Bu derin de, drenaj denilen mesele. Deşarş. pardon. E, denilen mesele. Aslında gözden e, hı hı. Irak yerlere öteleme... Hal, yani halının altına pisliği süpürmek demek. Aynen öyle. Ee, ya da işte sizin söylediğiniz gibi büyük kütleleri daha da ufaltarak ya da büyük kütlelerin denize karışmasını engellemek üzere yapılan bir arıtma anlayışı. Evet. Ee, bir de Vildan Hanım'la programdan önce buluştuk. Sohbet etme imkanımız oldu ve şey dedi o da çok hoşuma gitti benim aslında anlamak açısından iyi bir örnek. Hani aslında e, o kirliliği homojen bir hale getirip hani bir yerlerde toplanmasını engellemiş oluyorlar. Bir yerlerde toplandığı zaman kirlilik daha göze görünür oluyor ama e, bu evet, şekilde da. göz Dağıttınız. görmeyince gönül katlanır <gülüyor> <gülüyor> düşüncesi. Gerçekten de öyle. Evet yani bu konuyla ilgili daha söylenecek çok şey var ama bir meseleyi atlamadan geçmeyelim. Çok acı bir gelişme yaşandı pazar günü. ...yine su hakkının da bununla ilgili söylemek istediği bir şeyler var. Siirt'te Botan Vadisi'nde nehir kenarında piknik yapan vatandaşlar vardı biliyorsunuz. Evet. Pazar günü insanlar pikniğe gitmiş, evlerinin yakındaki bir alana gitmişler. Ve e, Botan Çayı üzerinde e, bir alkumru barajı var. Bu barajın kapakları hiçbir haber verilmeden... Ve kapakların hepsi birden büyük ihtimalle açılarak yani aşama aşama açılmadan evet. sular salınmış ve inanılmaz bir hızla her tarafa su basınca altı tane vatandaşımız aslında beş kişinin cesedine ulaşıldı. Bir tanesi kayıp ama o da çok yüksek bir ihtimalle hayatını kaybetmiştir. 30'dan fazla insan zaten suya kapılmış böyle korkunç bir ne denir buna felaket yaşandı ama bu felaket insan yapımı bir felaket. Evet, şimdi yani, ilgili firma kendisinin bir sorumluluğu olmadığını iddia ediyor gerekli uyarıları yapıldı yaptıklarını buna rağmen insanların aslında yasak ilan edilen bölgede piknik yap. ...malarından dolayı başlarına böyle bir felaketin geldiğini ve bundan dolayı da üzüntü içerisinde hmm. olduğunu söyledi, söyledi. Böyle bir açıklama yaptı. Ama hemen şunu hatırlamak lazım. Aynı şirketin 2011 Eylül ayında evet. bir meselesi oldu. Yine baraj kapakları habersiz bir biçimde açıldı. O dönemde de bir baba ve iki çocuk... Ölmüştü. Hı hı. Bundan dolayı ilgili şirket e, dava edildi da, e, ve ceza aldı. İki çalışanı beşer yıl olmak üzere ceza aldı. Şimdi evet Yargıtay'da davaları ama e, Hala bu, sürüyor yani. sürüyor. E, ama bu meselede bir öncekinin aynı e, özelliklerini taşıyor. E, bütün e, o bölgede Olanlar e, siren sesini duymadıklarını, e, kapakların e, birlikte açıldığını e, ifade ediyorlar. E, bu anlamıyla bu şirketin bu işte sorumluluğu yoktur diyemeyiz. E, yapılabilecek yani insanların canları çok önemlidir ve kıymetlidir. Bunları korumak üzere yapılabilecek bir sürü yöntem var. E, ben bir kısmını yaptım ve yeterlidir açıklaması hiçbir zaman e, kimsenin Kabul e, evet, şey. vicdanını e, aklını tatmin eden yanıt değildir. Zaten bugün e, Siirt Baro Başkanlığı e, bir suç duyurusunda bulunmuş. E, şirkete hakkında e, bilinçli taksirle insan öldürmek gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuşlar. Çünkü bu baraj kapaklarının açılması meselesi habersiz açılması meselesinden dolayı e, çok sayıda insan hayatını kaybeder durumda. Buna ilişkin ciddi tedbirler alması gerekiyor bu işletmelerin. Evet. Evet, su hakkında bu haftalık bu kadar diyeceğiz ama öncelikle Vildan Çift Sürene çok teşekkür ediyoruz. Bizimle değerli bilgileri paylaştı. Ben teşekkür ederim çok teşekkür programın ederim. öncesinde ve esnasında gösterdiğiniz konukseverliğiniz için. Teşekkür, teşekkür. Evet, su su hakkında bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.